Merhaba, Tohumdan Hasada ekolojik yaşam programında yine birlikteyiz. Ben Oya Ayman Buğday Derneği'nden e, ve yılın son programı e, bu program. E, geleneksel olarak her yıl olduğu gibi 2010 yılını e, geçen yılı bir değerlendirelim istiyoruz bu programda. E değerlendirmeyi e, Bahçeşir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Araştırma Görevlisi Barış Baykan'la birlikte yapacağız. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk her. Teşekkürler. E, senin de yeşil, yeşil gündemli bir e, blogun var. Evet. Orada zaten sürekli haberdar ediyorsun çevre evet, konularında. Elimden geldiğince. Ve sürekli gündemi de takip ediyorsun. E, ne dersin ilk önce dünyadan ve... E, en çok büyük bir felaketten başlayalım. Evet, evet e, Geçen yılda e, çevre felaketleriyle ne yazık ki e, çok fazla çevre felaketinin e, olduğu bir yıl oldu. Ve tarihte denizde gerçekleşen en büyük kaza gerçekleşti biliyorsun Meksika evet. körfezinde. E, 20 Nisan'da kuyudan fışkıran petrol ve gazın ardından e, 11 işçi can verdi platform battı. ...ve 12 hafta boyunca petrol fışkırdı bütün Meksika Körfezi'ne Yaklaşık 5 milyon varil petrol sızdığı tahmin ediliyor ve bunun sadece dörtte biri temizlendi. Diğeri ise işte bir şekilde denizleri ve oradaki yaşamı mahvetmeye devam ediyor. Evet bu petrol platformları çok önemli bir sorun olmaya devam ediyor burası değil mi? Evet yani petrol e, tükenmeye başladıkça daha derinlere daha <gülüyor> <gülüyor> diplere doğru kazılar başlıyor. E, Buzulların altında açık denizlerde. Ve Amerika politikasında bu önemli bir e, faktör. Çünkü petrol lobileri daha çok izin istiyorlar. Daha derinlerde, daha kıyılarda, daha... Yani bulabildi her yerde e, petrol bulmak için evet. izinleri vermesini istiyorlar. O bağıma da e, zor durumda kaldı aslında. Çünkü bunun hmm. e, ufak bir kaza olduğunu hemen telafi edilebileceğini <gülüyor> düşündüler. Yani teknolojik bir teknofiks dedikleri şeyle hemen halledeceğim ama... Hmm. ...haftalarca dediğim gibi evet. kapakları kapatamadılar ve sızıntı... Bütün dünyanın gözlerinin önünde bu e, etti. Evet hatta e, bir video çekimi vardı ve petrolün aktığını görüyordu insanlar evet. o çekimden. Gerçekten e, çok can sıkıcı görüntülerdi. E, her ne kadar kapak kapatılsa da e, risk devam ediyor e, ama e, uzmanlar bu riske değer mi diye soruyorlar. Ee, Bizde Karadeniz'de, Greenpeace <gülüyor> evet. galiba dikkat çekmeye çalışıyordu evet. bu konuda. Karadeniz'de de e, sondajlar artmaya başladı e, sanıyorum. Bunların izinleri nasıl oluyor tam bilmiyorum ama. Bir tane sandaj var şu anda. E, Petrol arıyorlar e, Sinop açıklarında bildiğim kadarıyla. Hatta önümüzdeki yılda bir tane gelecek diye. E, ExxonMobil'in bir platformu gelecek diye ha, biliyorum. Zaten Karadeniz'in ölmek üzere olduğu bütün anlaşılımları evet. gösteriyor. Böyle bir çevre felaketini Karadeniz herhalde kaldıramaz. Evet. evet, evet. E, gerçekten aslında petrol e, değil, sadece denizlerde değil. E, e, Façia, Macaristan'da da kimyasal bir facia yaşandı. Onu da zaten e, bir şekilde e, haberleri takip eden herkes çok yakından izlediler. E, bir alüminyum fabrikasında iki setin yıkılmasıyla yüzlerce metreküp kimyasal e, kızıl çamur çevreye yayıldı ve dört kişi öldü, 120 kişi yaralandı. Ee, bu aslında bir şekilde be, biraz beklenen bir şey olduğu söyleniyordu değil mi Barış? Evet burada benim bu konuda ilgimi çeken e, hmm. konu çevresel felaketlerin artık tek bir bölge değil de bölgesel hmm. e, yani küresel anlamda onu tabii ki biliyoruz da bölge ülkelerini de etkileyebileceği hatta Tuna Nehri'nden e, Karadeniz'e kadar gelip Türk sularına diyelim geçebileceği de söylendi. Evet. Ki bunu Çevre Bakanlığı Tarım Bakanlığı'nın denizleri ilgilendirdiği bir konu olduğu için önlem alması gerekiyordu. En azından kamuoyunu bilgilendirmesi gerekiyordu. Evet. Orada da kamuoyundan bir baskı geldi. Ondan sonra bir açıklama yapıldı. Sağlıklıdır, balıkları yiyebilirsiniz falan gibi ama beni tahmin ettiler dersen evet, pek. alüminyumlu, balıklar. <gülüyor> radyasyonlu çaylar, evet, alüminyumlu evet, balıklar radyasyonlu çaylar alüminyumlu balıklar ee, balık e, dedik e, aslında yine denizlerden devam ediyoruz ee, biraz daha kuzeye çıkarsak e, son 50 yılın en büyük kopuşunun gerçekleştiği söyleniyor 2010'da Grönland'dan e, bir buzul koptu dev bir buzul hatta bu buzulun Amerika'da 4 ay boyunca bütün Amerika'da kullanılabilecek 4 aylık su kadar bir tatlı suyu barındırdığı ve bunun eriyerek tuzlu suya karışacağı gibi bir tehlikeye dikkat çekiliyor. Çünkü iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle olduğu iddia. bir mi? bağlantı, iklim değişikliği şöyle Hı -hı. kurulabilir. Avrupa'daki soğuğu bu buzulların erimesine bağlayan araştırmalar da var. Hı -hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı -hı. Çünkü Galiba Gulf Stream akıntısının hmm. neredeyse duruma noktusa geldiği söyleniyor. Ve buzullar koptukça e, soğuk hava dalgası e, İngiltere'den başlayarak kıta Af Avrupa'sına evet. soğuk. Şu anda bayağı atınırdı. karlı ve işte geçen hafta bayağı uçaklar işlemedi değil evet. mi? Yani, küresel ısınma yok aslında soğumu <gülüyor> evet, var falan diye bir. takım şeyler söylendi. Evet. Ama aslında var olan şey iklim değişikliği. Evet. Yani, yani dediğin... Anomallerin fazlalaşması hı hı. Yani sıcaklıklar yine son 120-130-140 yıla bakıldığında herhalde son 10 yılın son en sıcak 10 yılın son 8 tense son 10 yılda gerçekleşmiş. Ee, bu sadece bir kar yağınca bir fırtına olunca şey yapmıyor uzun erimli bakmak gerektiğini evet. uzmanlar Sürekli hatırlatıyorlar evet. Evet. E, orman yangınları oldu Rusya'da. E, bu da aslında e... Bir, bir yandan can kayıplarına neden oldu. Bir yandan da çok büyük tarım arazileri ve ormanlar yandı. Örüm oranlarında da sıcaklık nedeniyle yani, meydana gelen sıcaklık nedeniyle %30 artış yaşandı. Hatta Moskova çevresindeki nükleer santrallere sıçrayacağı evet. konusunda da çok büyük bir şey oldu. Buradan nükleer santrallere belki geçebiliriz. Yani geçen yılında yani daha doğrusu bu yılın da konusuydu. Gelecek yılın da konusu olacak gibi görünüyor. Aslında Türkiye'de son 30 yılın konusu evet. nükleer santral yapılsın yapılmasın ee, ne yazık ki diyorum ee, Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santrale karşı Rusya'ya bir anlaşma imzalandı. Evet. Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santral için Japonlarla buradan evet, birkaç yani gün önce soruyordu. bir anlaşma e, yapıldı. ...47 tane termik santralden söz ediliyor planlanan. Oysaki Greenpeace enerji raporu hiç bunlara gerek olmadan... ...2050 yılına kadar hatta karbon da indirerek... ...çok rahat enerjimizi karşılayacağımızı söylüyor. Sen bu konuda ne diyebilirsin ya bu, biz nükleer santral ile ilgili mücadele e, konusunda? Enerji politikasında hep korkutuluyoruz. Yani bir korku politikası yürütülüyor. Hmm. Şeyde, bu HES'lerde de aynı şekilde nükleer evet. santralde termik santralde elektriksiz kalacağız... Ee, sanayimiz gelişmeyecek ee, kalkıma ve rekabette diğer ülkelerden geri kalacağız diye hep bir böyle enerjiye yüklenme ve nedense e, fosil enerjileri bir e, yüklenme söz konusu. Geçen bir toplantıda tartışılıyordu, i̇şte yeşil ekonomi Türkiye'de olur mu olmaz mı, Türkiye'nin ekonomisi yeşil mi diye. Ben de şöyle bir tablo bulmuştum TÜİK verilerinden, ee, biz %90 fosil yakıtlara bağlıyız e, sanayide ve. Evet. Konut %90. Evet. Çok büyük bir rakam. Yaklaşık ortalama 30 kömür, %30 kömür, %30 hı hı. petrol, %30 da doğalgaz. Yani böyle bir bir siyah ekonomi aslında bir yeşil <gülüyor> ekonomide bir e, Türkiye'miz siyah ekonomi. Eee tabii nükleer çok hem maliyetli, kirli, riskli bir teknoloji. Atık sorunu büyük. E, tarıma, turizme birçok şeye yan etkisi var. Eee tehlikesi büyük. Çernobil'de bunu gördük. Evet. Ee, Ermenistan'da bir nükleer santral var. Bulgaristan'da evet. bir tane şu an yapılmaya çalışılıyor. Hı hı. Yani bölge için e, büyük tehlike. Tabii bunun silaha dönüşebileceği e, evet. söylenebilir evet. ileride. Evet. Ki aslında 30 yıllık bir ömrü olan bir şey için bu kadar risk alınıyor. Evet yani... şu rakamı ben duyduğumda şaşırmıştım. Bir 5 yıl ihale süreci var. 5 yıl diyelim e, yapım aşamasına geçiliyor. 10 yılda yapılıyor. 20 yıl kullanıyorsunuz. 10 yılda da söküyorsunuz. Yani 50-60 yılda e, ...milyarlarca dolar yatırıyorsunuz... ...ama yoğunlukça... ...birimsiz, tekniği, yani kirli ve... E, ...hatta kurtulamıyorsunuz, kurtulamıyorsunuz. sonra. Evet. Evet. Hatta çözülen... Yani dekonstrükt edilen... Hı hı. E, ...nükleer santral yok bildiğim kadarıyla. Evet Bunu şu anda çözüm... dünyada yok. Evet. Çözümleri aranıyor... ...hatta... Evet. E, ne yazık ki de bu kirli teknolojiyi bize e, bir şekilde satmaya çalışıyorlar. E, söylenen şu ki hani enerji e, ihtiyacımız var. İşte o yüzden e, enerjisiz mi kalalım? Evet. Gibi bir... Ortaçağ mı söylerim. diyelim? Mum <gülüyor> mı çalışalım? Yani, <gülüyor> her zaman duyduğumuz argümanlar. Evet, evet ama e, bir yandan da e, HES'ler yapılıyor ve HES'ler için de aynı e, e, iddia öne sürülüyor. Enerji ihtiyacımız var. HES'ler güya... Yenilenebilir bir enerji ve güya Doğa dostu bir enerji olarak sunuluyor Halbuki e, sadece işte e, Binde bir ihtiyaç için e, Bir derenin suyu yok ediliyor biliyor. Oradaki insanların Yaşamı e, bir şekilde e, Çok fazla etkileniyor Hı. Ki e, bin küsur Hidroelektrik yani nehir tipi santralden söz ediliyor. Evet. Ee, Yuvarlakçay'da bir mücadele kazanıldı. İkizlere de doğal sit alanı ilan edildi ama hala... Tabii, tabiat ve Biyoçeşitliği Koruma Yasası <gülüyor> gelip bu sit alanlarını tekrar sıfırlayıp e, buraları turizme, madenciliğe, otel yatırımlarına açmayı e, düşünüyor olabilir. Tabii çok büyük bir tepki geldi sivil toplumdan. Hatta AB raporlarına bile sokabildi bunu. Evet. E, Türkiye'den çevreciler. O zaman hükümet bir duraksadı. Yani bunun e, aslında bu yasa geldiğinde Avrupa Birliği ile uyum içerisinde bu yasanın çıktığı söyleniyordu. Ee, ki bunun böyle olmadı. Avrupa'nın da bu tahribatı e, işaret ettiği görüldü. Şu an şey yap, e, bir durdu ama 2011'de herhalde daha da alevlenerek tekrar gündeme gelmiş. Evet mücadele mükemmel? bir yandan Derelerin Kardeşliği platformu bir yandan hukuksal mücadele devam ediyor. Yerel mücadele devam ediyor. Evet. ...hukuksal olarak alınmış bir takım şeyler var... ...gerçekten... Ee, ...olumlu sonuçlar evet, var... ...avukatlar da, gönüllü avukatlar da geçen... ...basının kadarıyla bir toplantı yaptılar ama... ...orada sonuç çıkan... E, ...bu mücadeleyin... ...yurttaşlar kazanır, avukatlar ona yardımcı olur... ...yani sadece avukatların <gülüyor> kazanacağı bir yurttaş değil... ...aynı zamanda aktivistlerin... ...ikisinin beraber mücadele etmesi gerektiği ortaya konmuş... ...ayrıca biz bunu sürekli basından takip ediyoruz... ...yani bu tahribatın neler olduğunu... ...devlerin kuruduğunu... Ama yakın zamanda Notabene yayınından bir kitap çıktı Mahmut Hamseci'nin yanılmıyorsam. Dereler ve İsyanlar diye evet. bir kitap. Hı hı. Okuma fırsatı buldum. Herkese tavsiye ediyorum. Gördüklerimizin, duyduklarımızın arkasında çok daha büyük bir korkunç değil mi felaketi işaret ediyor. Orada insanlarla birebir chat toplantılarında, köy kahvelerinde, derneklerde, hessin yaptığı tahribatın olduğu alanlarda... Çok güzel bir gerçekten saat çalışması yapmış Mahmut Hamsici. Hı hı. Ve bunu hı hı. Yuvarlakçay'da, Artvin'de, çoruhta, HES'lerin olabildiği bölgesel her yerde, Munzur'da birçok yerde saat çalışması yapmış. Birebir insanlarla, aktivistlerle, avukatlarla, muhtarlarla görüşmüş. Hatta bürokratlarla ulaşmaya çalışmış ama kimse kendisine cevap vermemiş. Yani. Biraz kapı duvar olmuş. Ee, i̇nsanların hayatını nasıl etkilediğini... Hı hı. Görüyorsunuz. O zaman 2011'de okunacaklar listemize Kesinlikle. Dereler ve İsyanlar kitabını koyalım. Nota bene yayınlarından çıkacak. İstersen bir ara verelim bir müzik arası. Biraz 2010'da yeni çıkan, 2010'da çıkan bir albüm. Jill Scott Hernan bir albümünden bir şarkı I'm New Hero çalacağız. I did not become someone different that I did not want to be, but I'm new here. Will you show me around? No matter how far wrong you've gone, you always. met a woman in a bar, told I was hard to get to know, and there impossible to forget. Said I had an ego on me, <laughs> size of Texas. Well, I'm new here, and I forget. Does that mean big small? You'd rather how far wrong you've gone You can always turn around And I'm sitting in like a snake It may be crazy But I'm the closest thing I have Boy, that's reason. Turn around, turn around, turn around. You may come full circle. Turn around, turn around, turn around You may come full circle Evet, Jill Scott Heron'dan I'm New Here adlı parçayı dinledik. Ee, Barış Baykan'la, Barçaşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nden araştırma görevlisi Barış Baykan'la 2010 yılı çevreyle ilgili değerlendirmemize devam ediyoruz. Tabiat koruma yasasından bahsettim biraz önce e, Barış, yasa tasarısından daha doğrusu. Gerçekten sivil toplum kuruluşları bir araya gelip çok güzel bir... E, tepki koydular ve e, dikkate de alındı. Arpa Birliği üyeleri dediğin gibi e, bu konuda e, Türk hükümetine e, sorular sordular. E, tabiatı koruma yasası e, hem sit alanları konusunda hem de e, pek çok e, diğer e, e, tabiatı koruma e, yani tabiatı koruma alanlarının statüleri konusunda e, gerçekten bir tabiatı korumama yasası tasarısı <gülüyor> olmuş durumda ve buna dikkat çekiyor zaten sivil toplum kuruluşları ve pek çok maddenin değişmesi gerektiğini söylüyor bir yandan da bir yani sit alanları ve 2B'ler konusu var. 2B'lerle ilgili satışların hemen Ocak'ta yasasının çıkacağı söyleniyor. Bu da bugün gelen haberlerden bir tanesi. Ya yani aslında müthiş bir bir satış ve inanılmaz bir şey var. Bir değişim hani bir doğa tahribatı. Bunlardan bir tanesi de üçüncü köprü. Evet biliyorsun. Ee, i̇stersen sen 3. Köprü ile ilgili yapılanları evet. ve değerlendirmeleri En son dinleyelim. yapılan etkinlikten bahsetmek belki Hı -hı. yerinde olur Bu pazar günü Kadıkö evet. Kadıköy'deydik 3. Köprü'ye rant'a rant karşı evet. büyük bir miting gerçekleşti Gerçekten evet. renkli görüntüler vardı Birçok sivil toplum kuruluşu, Siyasi partiler, mühendis mimar odaları Kastamonu Loç Vadisi geldi kendi HES'lerinden. Hı hı. E, o kadar renkliydi ki Sinop, Gerze'de termik santral istemeyenler. Kadir evet. HES'lere karşı çıkanlar. Evet. Yani çevre sorununa e, rahatsız olanken bundan e, rahatsız olan herkes o mitingdeydi. Evet. E, hatta konuşmacılar şöyle dedi. E, da dağınmakta belki bu şeyde <gülüyor> yarar var. Evet. İstanbul 2010 Kültür Başkenti'nin rant başkentine dönüştüğü. Evet. Ee, Haydarpaşa'da büyük bir ihmakarlık sonucu çıkan yangından da çünkü platform e, mitingin yapıldı. Platform tam Kadıköy'de İskele'deydi. Haydarpaşa'yı gören bir yerdeydi. Yani İstanbul'un birçok unsuru gerçekten tehdit altında yeşil alanları hı hı hı. E, kültürel varlıkları e, bu kentsel dönüşümdeki e, Sulu kule, Kule'de gördüğümüz Ayazma, Ayazma'da gördüğümüz yani her yer betonlaşıyor her yer ranta açılıyor, her yer imara açılıyor 3. E, Köprü'de yani Büyük bir vebal aslında evet. ee, şeyler vardı altı altı izmişler üçüncü köprü yapılırsa işte milyonlarca kişi daha İstanbul'a geçecek su evet. havzaları ortadan kalkacak. İstanbul'un sonu demek aslında evet, bir yani yandan. Trafik evet trafik hafifleyecek gibi bir şey uyguluyor. Biraz tamam. idam fermanı gibi bir şey aslında. Kesinlikle o mühür e, vurulacak. Hı -hı. E, umarım buna yaptırmamayı başarabiliriz. Evet. İstanbul evet. olarak. Bu da aslında İstanbul için bir yerel mücadele evet. anlamına geliyor. Nasıl Hester için bir yerel mücadele sürdürülüyorsa İstanbul için de aynı şey geçerli. Evet biraz da gıdadan bahsedelim çünkü çok yani çevrenin bir çok önemli tarımsal üretim açısından Türkiye'de ciddi değişimler yaşanıyor. Ee, ciddi bir üretim biçimleri değişiyor ve e, bu buğday ithalatı ve et ithali ve et fiyatlarında da kendisini gösterdi. Geçen sene en çok tartışılan konular evet. arasındaydı. Kendi kendine yeterli bir ülkeyde, ülkeyken biz e, 1950'li 60'lı yıllarda e, bakıyoruz işte e, buğday üretiminde neredeyse hiçbir artış yok bir azalış var. Ee, buğday ekim alanlarında 10 yılda 1.2 milyon hektardan e, bayağı 1.2 milyon hektar azalma kaydedilmiş. Yine et ithali e, biliyorsun e, et Hı. ve balık kurumuna e, bir e, ithal yetkisi verildi ve e, binlerce ton kasaplık ...hayvan ithal edildi. Kurban Bayramı'nda özellikle... Özellikle Evet, Kurban Bayramı'nda bu konu Angus sığırları ile ilgili konu gündeme geldi. Enteresan bir saptama var. Yıllık kırmızı et tüketimimiz 1 milyon 200 bin tonmuş. Kayıtlı üretimimizin 412 bin ton olduğu düşünülürse diyor Ahmet Atalık... ...İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı... ...kalan 788 bin ton etin nereden ve nasıl geldiği belli değil diyor. Kaçak herhalde. Evet. Büyük bir ihtimalle öyle. Ve gerçekten bunun araştırılması ve peşine düşmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bir yandan da Türkiye'nin üretim biçimlerini ve kendi kendine yeterliliğini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor evet, değil mi? Evet kesinlikle. Ee, kendi kendine yeterlilik deyince tabii GDO konusu gıda da çok çok önemli. Dünyada da gündemde, Türkiye'de de gündemde ki Türkiye'de GDO yasası çıktı. Akabinde etiketleme zorunluluğu getirildi ama göremiyoruz raflardan. Evet orada geçen sene... Pardon yani 2000, bu sene aslında evet. 2010'da e, 2009 Ocak pardon Aralık'tan itibaren yönetmelikler değişti danıştay iptal etti dava açıldı. yani <gülüyor> karışıklık oldu. Evet orada. yani onu takip etmek özellikle zor oldu. Yani, sivil toplum tepki verdikçe bazı maddeler girdi çıktı özellikle bu etiket konusunda. Hatta GDOS'uz yazılması e, evet. yönetmeliklerin birinde e, girmişti. Bu büyük bir tepki aldı. İçinde yağ yok yazabiliyorsunuz transfer yok evet. yazabiliyorsunuz ama GDOS'uz yazamıyordunuz. Evet. Bu tepkiden sonra değiştirildi. Ama yazmıyor hala. Çünkü yazmıyor. Reklam Denetleme Kurulu'nun bir kararı var galiba. Evet galiba, galiba. galiba Konya evet. şekeri e, evet. e, bir reklam durdurma evet. kararı gelmiş. Rekabeti etkilediğini. Evet. Yani. Peki GDO yazsın. E, o da yazmıyor. Vallahi şöyle bir haber var e, Dünya Gazetesi'nde. Firma yanıltıcıdır demişler ki GDO Türkiye'de adeta zehire eşdeğer sayılıyor. Bir ürünün GDO'ludur yazılması %9 olsa bile e, insanlar onun almaması ya yani inanılmaz bir tepki yaratır. Bu bile aslında <gülüyor> <gülüyor> her şeyi açıklıyor diyor. Ya yani İngiltere'de <gülüyor> O dönem ben takip etmeye çalışmıştım. E, marketlere geldiğinde GDO'lar e, öyle bir tepki oluyor ki bazı firmalar, pardon bazı e, süpermarket, büyük süpermarketler GDO'lu ürün satmayacaklarını söylüyorlar ve satışları %15-20 artıyor. Evet. Üzerinde GDO'lu olanları almıyor. Yani toplum öyle bir reaksiyon veriyor ki burada da haklılar. Bu yüzden korktuğu için çünkü GDO'lu e, yazan bir malın... E, Market tarafta kalma şansını pe evet. pek görmüyoruz. Avrupa'da yapılan bir anket çalışmasında %70'in üzerinde e, insanlar GDO istemiyoruz evet, demişler. Evet yani Türkiye'de de büyük ölçüde istenmıyor. Rakamlar yani 80-90'a evet. da varabiliyor. Ve üzerinde etiket yazıyorsa, etiket yazıyorsa ben tüketicilerin bunu daha çok reddedeceğini düşünüyorum ama orada maalesef uygulanmayan bir karar var. Ne yazık ki öyle ve GDO'lu ürünler Türkiye'ye Girmeye evet. başladı 2010'da böyle bir şey var. İnşallah yani umuyoruz ki e, bir şekilde e, GDO'lu üretim hiçbir şekilde ve e, tozlaşma yoluyla e, tarımımız bugününde etkilenmez. Evet sevindirici bir haber şu var. E, Türk pamuğunun GDO'suz pamukta mesela GDO'suz pamuk kullanabiliyor e, Hı -hı. üreticiler. Evet. Hatta etiket bastırmışlar bir parti yetmemiş e, bir parti Aa, daha evet. bastıracaklar. İzmir'de böyle bir evet, konu Evet İzmir'de var. galiba. Hı -hı. Herhalde gıda olmayınca geliyorsun, kolu oluyor, oluyor da gıdada geliyorsun, <gülüyor> Umuyoruz evet bir an önce gıdada bu konuda e, adım atılır. İyi şeyler de oldu. E, örneğin nikel madeni konusunda e, Manisa'daki, Turgutlu'daki Çal'dan nikel madeni işletmesi e, yatırımcı vazgeçti. Burada çok büyük bir tepki oldu. Ne yazık ki diyorum vazgeçti buradan Filipinlere. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında sonuçta dünyanın başka bir yerini kirletmeye gitti. E ama e, Tema Vakfı e, mücadelenin devam ettiğini, imza kampanyasının devam ettiğini açıkladı. Başka iyi şeyler neler oldu? E, e, belki Slow food fikir sahibi evet. damakların e, lüfer kampanyasından evet. bazı <gülüyor> burada yerinde olur. Gerçekten sonra 6-7 aydır Türkiye'nin gündemine e, balık sorunu, lüfer sorunu, evet. yavru balık sorunu sokmayı başardılar azimle ve inatla evet. çalışarak. En son da galiba 22 Aralık'ta e, bir yurttaşın Başbakanlığa yazdığı mektup, e, pardon dilekçeyle Başbakanlık Tarım Bakanlığı'na e, iletiyor konuyu ve ilgilenilmesi. Belki bir av yasağının gelmesi veya e, sirkülerlerini değişir, değiştirip büyüyebilecek 24 santime gelmesi lüferlerin söz konusu olabilir 2010'da evet. diye umuyoruz. Evet umuyoruz. Bir an önce bu karar alınır. Ekolojik pazarların artışı, yeşil bina, yeşil ofis konfes konseptlerinin yaygınlaşmaya başlaması, İstanbul-Ankara'da elektrikli otomobil şarj istasyonlarının evet. kurulmaya başlaması, rüzgar santrallerinin sayısının artması, bütün bunlar aslında iyi gelişmeler. 2011'de de bu yıl konuştuklarımızı de konuşmaya devam edeceğiz. Umuyoruz ki mücadelede daha olumlu adımlar at. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkürler Barış. Ben Senin, teşekkür ederim e, e, e, Ben bir sözle kapatmak istiyorum e, programı. E, aslında hepimiz e, bir şekilde bir karar veriyoruz. Politikacı da olsak, tüketici de olsak, üretici de olsak. Bollukla yokluk arasındaki sınırı bizim üretim ve tüketim biçimlerimiz belirliyor. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Hoşçakalın.